Kardeş Vezirler Çok eskiden Mısır'da hüküm süren, adil ve dürüst bir padişah varmış. Bu padişaha akılca olgun, zekaca üstün, vaziletçe değerli olan yaşlı bir vezir danışmanlık edermiş. Vezir, birbirinden güzel ve sevimli iki çocuk sahibiymiş. Bunların büyüğünün adı Şemseddin, küçüğünün ismi ise Nureddin'miş. Gün gelmiş, elden ayaktan çekilmiş vezir. Vasiyetnamesini hazırlayıp sultana bir mektup bıraktıktan sonra hayata gözlerini kapamış. Mektubunda sultandan her iki oğlunu da vezirlik makamıyla tatip etmesini istemiş. Oğulları bir ay kadar babalarının yasını tuttuktan sonra sultan tarafından huzura çağrılmışlar. Babası kendisine yıllarca hizmet eden bilge vezirinin dileğini iletip onlara vezirlik teklif etmiş. Gençler memnuniyetle kabul etmişler bu teklifi ve o günden sonra bir hafta biri bir hafta diğeri olmak üzere başlamışlar vezirlik yapmaya. Aradan üç hafta geçmiş, sultanın canı seyahate çıkmak istemiş. O zamanlar adettenmiş, sultan bir yere gideceği zaman mutlaka vezirini de beraberinde götürürmüş. Vezirlik sırası Şemseddin'de olduğu için sultana o eşlik edecekmiş. Helallik dilemek için seyahatten bir gün önce kardeşinin yanına varmış, selam verip girmiş içeri. Devlet işlerini, halkın durumunu konuşmuşlar saatlerce. Bir ara söz yuvarlanmış, nikah bahsine kapak atmış. İlkin Şemseddin söz almış. Kardeşim artık evlensek hiç vena olmayacak ha, sen ne dersin? Nureddin gözleri yerde, sen nasıl münasip görürsen abi. Ardından sırasıyla bir abi konuşmuş bir kardeş. İkimiz de aynı gün evlenelim derim ben. İyi olur. Aynı gün doğsun çocuklarımız. Olur. Benim bir kız çocuğum olsun, benim de bir erkek çocuğum, büyüdükleri zaman birbirleriyle evlensinler. Ne de olsa amca çocukları olacak. Ama senden mehir isterim. Ne kadar? Üç bin altın, üç çiftlik ve üç bahçe. Bu olmadı işte. Niye ki? Biz kardeşiz. Ve bunlar nasip olur da her şey yolunda giderse, Amca çocukları olacak. Ee, kızını hiç mehir istemeden vermelisin bana. Yok canım, tabii ki öyle. Soyumuzu oğlum devam ettirecek. Hem erkek kızdan daha değerlidir. Ne yani kızım az mı değerli benim? Malını pahalıya satıp müşteri kaçıran estafa benziyorsun abi. Şimdi öyle oldu. Ha? Kabahat bende tabii. Vezirlik hakkımken acıdım da senin gibi bir akılsızla paylaştım. Karşılıklı konuşmalar sonrası gerek Şemseddin gerekse Nureddin epice hiddetlenmişler. Çocuklarını birbirleriyle evlendirmeyeceklerine dair yeminler etmişler. Birbirlerinin kalbini kırıp yatıya çekilmişler. Gece boyunca ikisini de uyku tutmamış. Aralarındaki mahkus diyalog hatırlarına geldikçe birbirlerine karşı gizli kin beslemişler. Sabah olmuş. Sultanla Şemseddin muhafızlarını da arkalarına alarak düzülmüşler yola. O gün sarayda yalnız kalmış Nurettin. Bütün gün Abi'nin aşağılayıcı sözlerini düşündükçe çıldıracak gibi olmuş. Ertesi sabah can sıkıntısını gidermek için o da seyahate çıkmaya karar vermiş. Atını gelin gibi süsledikten sonra özel elçisine sıkıca tembih etmiş. ''Birkaç günlüğüne gidiyorum ben. Devlet işleri senin sırtında olacak. Sakın yüzümü kara çıkarma.'' Dört nala yola koyulmuş Nurettin. Önce Kudüs'e gitmiş. Orada fazla durmamış, Halep'e geçmiş. İki gün ancak durabilmiş o bölgede. Özel elçisine birkaç gün sonra döneceğini söylemiş söylemesine de, içindeki sıkıntı dineceği yerde, habire katlanarak arttığı için yolculuğunu uzatmaya karar vermiş. Halep'ten Bağda'da, oradan da Basra'ya varmış. Vakit hayli geç olmuş. Bir handa konaklamak istemiş, atını hancıya verip içeri girmiş. Karnını doyurup yatıya çekilmiş. Basra vezirinin yolu o sabah hana düşmüş. Ahırdaki atın süslü eğer ve gümüş koşumluklarını görünce bunun rütbeli birine ait olduğunu anlamış. Kapıcıyı çağırıp at sahibini sormuş. Kapıcı tanımadığını, yalnız asil ve güzel bir delikanlı olduğunu söylemekle yetinip bahşişini alıp gündelik işlerine dönmüş. Vezir hana girmiş. Masalarında pinekleyen insanlara aldırış etmeksizin üst kata çıkarak delikanlının kapısını çalmış. Delikanlı ağır bir reveransla buyur etmiş onu içeri. Yaşlı vezir kim olduğunu ve burada ne aradığını sormuş delikanlıya. Nureddin olanca içtenliğiyle saygıda kusur etmeden her şeyi taslamam anlatmış. Delikanlının temiz kalpli, kibar dilli olduğunu gören yaşlı vezir onu evinde ağırlamak istediğini söylemiş. Nureddin seve seve kabul etmiş. Düşmüşler yola. Yürüyüşleri boyunca dünyayı dolaşmanın meşakkatli bir iş olduğunu, külfet ve zahmet gerektirdiğini, birçok yerde kıtlık ve sıkıntı bulunduğunu, yollarda telef olmasından korktuğunu söyleyip ona akıl vermiş ihtiyar. Onu derin bir saygıyla dinleyen Nurettin, ''Efendim'' diye mırıldanmış, ''Söz verdim kendime, dünyayı dolaşmadan dönmeyeceğim ülkeme.'' Bunun üzerine daha fazla üstelememiş vezir, ve zaman en iyi ilaçtır diye geçirmiş aklından. Nureddin, vezirin konağında misafir kalalığı üç gün olmuş. Akşam üzeri eve gelen vezir, misafiriyle yiyip içerken, düşünceli bir dille söze girmiş. Evladım, sen çok temiz kalpli, iyi niyetli, genç yaşına rağmen gün görmüş, hayli saygılı ve terbiyeli birisin. Nureddin, sözün nereye varacağını düşünerek sabırla dinlemiş. Diyeceğim o ki, Artık ben epiyi yaşlandım. Yüce Allah bu dünyada bana sadece bir kız çocuğu bağışladı. Elindeki kaşıkla oynayarak devam etmiş. Kızımı daha önceleri kimler istemedi ki? Kaşığı masaya bırakmış. Ama ben hep senin gibi soylu, temiz, güzel birini bekledim durdum. Yavaşça ayağa kalkmış. İlk gördüğüm andan itibaren kanım ısındı sana. Birkaç volta atmış. Eğer sen de arzu edersen, kızımı seninle vermek istiyorum. Tekrar oturmuş. Evet dersen hemen sultana gidip seni takdim ederim. Sutasını almış. Uzaktaki kardeşimin oğlu der, vezirlik için yerime seni teklif ederim. Damarlığı pürüzlü parmaklarını üzerinde gezdirmiş. Kırmaz beni sultan, bir dediğimi iki etmez. Masaya bırakmış. Böylece hem ben, hem kızım hem de sen hep beraber mutlu oluruz. Hafifçe öksürmüş. Ne dersin? Kalkıp köşesine çekilmiş. Biliyorum aniden oldu ama hayır işlerinde acele etmek gerekir der dinimiz. Buruşuk cildini sıvalsamış. Sevdim seni çocuğum. Birazcık hakkım var ise kabul et ne olur. İhtiyar vezirin sustuğunu gören Nurettin, Kendisinden bir cevap beklediğini düşünerek usulca kalkmış ayağa, yumuşak parmaklarını birbirine kenetleyerek bir zaman düşürmüş. Yüzünde açılan gülücükleri vezire çevirip, teklifinizi kabul etmekten onur duyarım efendim der demez, açılan gülücükler bu defa vezirin yorgun yüzünde belirmiş, fersiz gözlerinde ışımış. O gece huzur içinde uyumuş her ikisi de. Üç gün sonra Basra'nın ileri gelenlerini evinde ağırlamış ihtiyar. Sofralar kurulmuş, meyveler ikram edilmiş, şerbetler içilmiş, sıra hoş sohbete gelince ayağa kalkarak dostlarım diye ünlemiş. Benim bir kardeşim daha var, Allah bana bir kız çocuğu nasip ederken Nureddin'i işaret etmiş, ona bu güzel delikanlıyı takdir etti. Tekrar misafirlerine dönmüş, ta o zamanlar çocuklarımızı beşik kertmesi yapmıştık. Etrafına gülücükler saçmış. Şimdi ikisi de büyüdü ve nihayet evlenecek çağa geldiler. Nurettin'e dönmüş yine. Yeğenim bana misafirliğe geldi. Üç gündür konuğumdur kendisi. Ayağa kalkmasını işmar etmiş. Şimdi size kendini tanıtacak. Nurettin, vezirin tatlı yalanı ortaya çıkmasın için ona yakın şeyler söylemiş. Herkes sevinç içindeymiş. Kızı için en uygun adayı bulduğunu düşünen misafirleri, hem veziri hem de onu tebrik ettikten sonra izin istemişler. Vezir keyifle gülerek, ''Azıcık daha bekleyin dostlar.'' demiş. ''Size bir sürprizim var.'' Herkes meraklı gözlerle veziri süzerken, perdeyi çekmiş vezir. Kadıyla birlikte iki şahit çıkıvermiş. Kız da perde arkasına gizlenmiş. Nikahları herkesin huzurunda kıyıldıktan sonra, Konuklar evlerine gitmiş. Nurettin eşiyle beraber o geceyi bal tadında geçire dursun, şimdi biz haber verelim Sultan'la Şemseddin'den. Çıktıkları uzun yolculuktan iki hafta sonra geri dönmüşler. Kahire'ye vardıklarında kardeşini sarayda ve daha sonra evinde bulamayan abi ulaklarını çağırtıp nereye gittiğini sormuş. Ulaklardan biri, Kardeşinin atını süsletip uzun bir seyahate çıktığını, kendisini takip etmemeleri için emir buyurduğunu söyleyince, atıştıkları günü düşünerek, için için pişman olmuş Şemseddin. Kardeşinin başına kötü bir iş geleceğinden korkmuş, onu aşağıladığı için hayıflanmış durmuş. Gece olmuş, gözüne uyku girmemiş. Sabaha kadar ah vah edip ağlamış. Günün ilk ışıklarıyla birlikte, komşu şehirlere ulaklar yollamış. Hepsi de eli boş dönmüş Kahire'ye. Artık kardeşinin hayatından tümüyle ümit kesen Şemseddin, kendini affetmeyeceğini söyleyerek yasa bürünmüş. Gel zaman, git zaman matem edilmiş. Tabiri caizse hayata geri dönmüş. Bir zaman sonra da şehrin ünlü tüccarlarından birinin kızıyla evlenmiş. Tevafuk bu ya! Nurettin'le aynı gece girmişler Gerti. E. Yine tevafık bu ya, aradan dokuz ay geçmiş, aynı gün çocuk sahibi olmuşlar. Kahire'de bir kızı doğmuş Şemseddin'in, aynı saatlerde Basra'da bir erkek çocuğu olmuş kardeşinin. Biz yine dönelim Nurettin'e. Aklı, feraseti ve nezaketiyle, kısa zamanda Basra'nın hatırı sayılır şahsiyetlerinden biri olmuş Nurettin. Bir süre sonra vezir, onu sultana takdim etmiş. Sultan, karşısındaki delikanlının gayet kibar ve akıllı biri olduğunu anlamış. Yerine onun geçmesini istemiş vezir. Hiç tereddüt etmeden ve üstelik memnuniyetle kabul etmiş sultan. Birkaç gün sonra hastalanmış ihtiyar çok geçmeden vefat etmiş. Vaktiyle yardımını ve himmetini gören dostları, cinazesine eşlik ederek ikindi vakti onu aile kabristanına defnetmişler. Aradan dört yıl geçmiş. Oğlu Hasan Bedreddin'in iyi yetişebilmesi için ona hocalar tutmuş Nureddin. Eğitimi için ne gerekiyorsa yapmış. Çocuk, 15 yaşına basıncaya kadar evinden dışarı çıkmamış. Edep ve terbiyede bilgi ve siyaseti epey mesafe kat etmiş. Bu arada iyice serpilip, gencecik güzel bir delikanlı oğlu vermiş. Oğlunun yetiştiğine kanaat getiren Nureddin, bir sabah yanına alıp sultanla tanıştırmış onu. Tıpkı babası gibi, çocuğunun da akıl, feraset ve incelikte hayli hünerli olduğunu gören sultan, Hasan Bedreddin'i her gün sarayda görmek istediğini söylemiş. O günden sonra, sultanın en yakın adamlarından biri olmuş, Hasan Bedreddin. Derken bir gün ansızın hastalığına vermiş Nureddin, hastalığı her geçen gün daha da ilerlemiş. Öleceğini anlayan Nureddin, Vasiyetnamesini yazdırdıktan sonra bugüne kadar başından geçen ne varsa anlatmış oğluna. Sonra ona bir mektup uzatarak oğlum demiş. Başın dara düştüğünde Kahire'de vezir olan bir kardeşim var. Amcan olur adı Şemseddin. Hemen ona git. Bu mektubu ona ver ki seni tanısın. Meğer mektubunda hayatını yazmış Nurettin. Basra'ya ne zaman geldiğini, hangi gün evlendiğini oğlunun doğum günüyle saatini, ailesinin şeceresini tek tek kaydetmiş. Oğluna birçok öğütle bulunduktan sonra ondan dışarı çıkmasını istemiş. Kendisiyle baş başa kalan Nureddin, başından geçenleri düşünerek, ağabeyiyle kırgın ayrıldığına yüzülerek iyice fenalaşmış. Birkaç saat sonra da ebedi aleme göçmüş. Babasının vefat haberini annesinden alan oğlu, Cansız bedeni üzerine yumularak uzun uzun ağlamış. Kara haber tez duyulur derler ya, vefat haberini öğrenen bütün halk, cenazesinde hazır bulunmuş. Öyle mahşeri bir kalabalık varmış ki, Basra Basra olalı beri böyle bir merasime tanık olmamış. Babasının vefatından dolayı hayli etkilenmiş Hasan Bedrettin. Birkaç hafta ne saraya gitmiş, ne vezirlik yapmış. Buna fırsat bilen art niyetli bazı kimseler sultanı dolduruşa getirmişler. Zaten sağlıklı düşünemeyecek kadar büsbütün bunamışmış sultan. Alçakların tuzağına düşerek, veziri Nureddin'in varına yoğuna el koyup, oğlunu kodese tıkmaları için adamlarına emretmiş. Vezirin sadık adamlarından biri bu haksızlığı içine sindiremeyip, derhal durumu Hasan Bedreddin'e haber vermiş. Hemen kılık değiştirip arka bahçeden kaçarak şehrin dışına çıkmış. Yolda kime rastlamışsa hepsi de sultanın vezirine haksızlık ettiğini söylemişler. Gide gide babasının mezarı başına varmış, toprağa kapanıp ağlamaya başlamış. Onu tanıyan Yahudi bir bezirgen yanına gelip oğlanı ayağa kaldırmış ve Babanızın kumaş yüklü bir gemisi vardı, onları satın alacaktım. Öldüğünü duyunca çok üzüldüm. Siz oğlusunuz. Bu senedi imzalamanız karşılığında gemideki mallar için size bin altın öneriyorum ne dersiniz diye malları satın almak istediğini söylemiş. Hasan Bedrettin kabul etmiş. Yahudi bezirgan kazançlı bir ticaret yapmanın sevinciyle şehre inerken o babasının yanında kalmış. O kadar bitkin ve yorgunmuş ki çok geçmeden kalmış. Gece vakti ay yükselmiş ışığıyla mezar taşlarını ışıtmış. Bu arada Hasan Bedreddin'in güzel yüzü ay ışığı altında par par parı parıldamaya başlamış. Dişi bir cin bu parıltıyı görüp hayretle uçmuş o yöne. Yerde yatan delikanlıyı görür görmez güzelliğine vurulmuş. Neşeyle etrafında turlarken bir başka dişi cin merak edip yanına gelmiş. Mezar üstünde yatan delikanlının güzelliği karşısında şaşkınlıktan kendini alamamış. Aman Allah'ım bu ne güzellik böyle. İlk cin kıskanmış. Onu önce ben gördüm hem sen nereden geliyorsun? İkinci cin cevap vermiş. Kahire'den geliyorum. Orada bu genç kadar güzel bir kız görmüştüm. Ona çok benziyor. Fakat başında öyle bir musibet var ki deyip gördüklerini tek tek anlatmış. Meğer Şemseddin'in kızıymış. Büyümüş, olgunlaşmış, güzelliği dillere destan olmuş. Onu görenler hayretler içerisinde parmaklarını ısırıyorlarmış. Kızın güzelliği sultanın da kulağına gitmiş. Vezirini çağırtıp kızını kendisine vermesini istemiş. Vezir kardeşine verdiği sözü hatırlayıp, sultana durumu arz ederek, birinin erkek, diğerinin kız çocuğu olursa onları beşik kertmesi yapacaklarına, aksi halde kızını kıyamete kadar evlendirmeyeceğine dair kardeşiyle sözleştiklerini söylemiş. Bu durum sultanı çileden çıkarmış. Vezirinin kendisiyle alay ettiğini düşünerek onu cezalandırmak istemiş. Saraydaki en çirkin, kambur biriyle kızını evlendirmesini emretmiş. Ardından içerli bir dille eklemiş. ''İşte ben Kahire'yi karış karış dolaşırken düğün hazırlıklarına başlanmıştı. Herifi görsen o kadar çirkin ki miren kaldırmaz. Zavallı kızı süsleyip püsliyorlardı. Üstelik babasının sürgün edildiğinden de habersiz.'' İlk cin araya girmiş. Bu oğlan kadar güzel mi gerçekten? İkinci cevap vermiş. Evet demiş. Hem birbirlerine o kadar benziyorlar ki sanki amca çocukları. Bu güzel delikanlı dururken kızın o çirkin adama varmasına içim el vermiyor bir türlü. Bu kez birlikte o halde bu oğlanı kızın yanına uçuralım bakalım hangisi güzelmiş diye haykırmışlar. Delikanlıyı uçurup, göz açıp kapayıncaya kadar Kahire'ye taşımışlar. Düğün alayının geçeceği sokak başında uyandırmışlar. Hasan Bedrettin gözlerini açtığında babasının mezarı başında olmadığını ve dahası yabancı bir yerde bulunduğunu fark edip irkilmiş birden. İlk cin koluna girip ona sakin olmasını söyledikten sonra, ikinci cin sıkıca tembih etmiş. Birazdan düğün alayı geçecek buradan. Elindeki fenerle katıl aralarına. Kambur, cüce, çirkin bir damat göreceksin. Sana yanaş, eve barıncıya kadar ayrılma yanında. Gelin tarafındaki çalgıcılar, kına yakıcılar ve hizmetçi kızlar sana geldikleri zaman ellerini cebine sok. İçinde bitmez tükenmez altınlar var, onları saç üstüne.'' Hasan Bedrettin başından tuhaf şeyler geçtiğini anlayıp sırrını sormuşsa da bir cevap alamamış cinlerden. Bunun üzerine ''Her işte bir hayır vardır.'' deyip kendisine ne söylenmişse harfiyen yerine getirmiş. Çalgıcı kadınlarla ortacılar bahşiş için el uca açarken o elini cebine sokup teplerini çil çil altınlarla doldurmuş. Birden bütün gözler ona çevrilmiş. Cömertliği kadar güzelliğine de hayran kalmışlar. Cümbür cemaat gelin evine gitmişler. Kapıcılar yabancıyı içeri almak istememişlerse de halkın ısrarları karşısında çaresiz kalmışlar. Kambur ve cüce ve de çirkin damat içten içe bu adama haset ede dursun, Şehrin bütün asil ve soylu kızları delikanlının etrafında pervane olmuşlar. Tam da bu sırada gelin çıkmış meydana. O kadar güzelmiş ki, bütün kızlar kıskançlıklarından neredeyse bayılacakmış. Gelini bir tahta oturtup avlunun ortasına getirmişler. Çalgıcı kadınlar teflere vurup yanına gelmişler. Kına yakıcılarla diğer kadınlar, bir halka halinde etrafını çevirmişler. Karşılarında çirkin damatla, Sadıcı dünyalar güzeli delikanlı varmış. Diğer erkeklerse onların çevresinde toplaşmış. Gelini indirip alnından öpmesi için damada getirmişler. Damat yerine delikanlının yanına gitmiş kız. İkisini bir arada görenler hayretten kendilerini alamayıp birbirlerine ne kadar da yakıştılar diye söylenmişler. Alkışlar içinde etrafında dizilmişler. Kambur cüce halka halindeki kalabalığı yaramayınca küplere binmiş. Düğün eğlencesi bitince herkes evine gitmiş. Avluda bir tek gelinle delikanlı ve cüce damat kalmışlar, gelin içeri girmiş sonra. Kambur cüce, kızgınlık içinde delikanlıya bakıp, ''Artık düğün bitti gidiniz.'' diye bağırmış. Hasan Bedrettin tam dışarı çıkacakken, ikinci cin hemen önünü kesmiş ve ''Sakın gitme, kambur cüce ayak yoluna gittiğinde gelin odasına gir, kendini tanıt ve asıl kocanız benim de.'' diye ona öğütlemiş. Bunun üzerine durmuş Hasan Bedrettin. Kamburcucenin tuvalete girdiğini görünce soluğu gelinin yanında almış. Kız şaşkınlık içinde sormuş, sen de kimsin? Delikanlı gayet sakin cevap vermiş. Hasan Bedrettin, soru sorma sırası genc adama gelmiş. Peki ya sen kimsin? Cevap sırası tabii kızda. Sittül Hüsün. Hasan demiş kız, Hüsün demiş oğlan. Bu tanışma faslından sonra adları kısalıp Hasan'la hüsün kalmış. Cüce tuvaletteyken ilk cin fare kılığına girip kapı diliğinden içeri dalmış ve ''Sen nasıl olur da sevgilimle evlenmeye kalkarsın?'' deyip ona gözdağı vermiş. Korkudan tüyleri diken diken olmuş cücenin. Fare kılığından kediye, ondan da köpeğe derken eşekle öküz kılığına girmiş cin. Kambur cüce aman dilemiş. Vallahi ben istemedim zorla evlendirildim. Kıyma canıma ne olursun?'' İşi sağlama almak için ayaklarından bağlayıp onu tavana astıktan sonra oda kapısında nöbet tutan arkadaşına eşlik etmiş cin. Hasan Hüsün'e, Hüsün, e, Hüsün Hasan'a kavuşabilmenin sevinci içinde epey zaman hoş sohbet edip eğlenmişler. Derken gün ağarmaya başlamış. Cinler telaşlanarak oğlanı aldıkları gibi göğü ağamış. Gökte bir melek görmüş bunları, hemen avcundaki ateş topunu üzerlerine salmış. Yaralanmış ikinci cin. Hasan hızla aşağı düşerken yere ramak kala birinci cin yakalamış. Şam şehrindeki kapılardan birinin eşiğine bırakıp gözden kaybolmuş. <gülüyor> Hikayesini yarıda kesti Şehrazat. Gülümseyen gözlerle ilkin kardeşine sonra eşine baktı. Dinazatla Şehriyar hikayenin geri kalanını merak ederek kalktılar ayağa, hükümdar çıktı o ablasıyla kaldı. O günü sabırsızlık içinde geçirdi Şehriyar. Bir yandan devlet işlerini idare ederken bir yandan aklı hikayenin devamına takılı kaldı. Uzun zaman sonra ilk defa tezelden geceye kavuşmak istedi. Gece erimi meraklı gözlere ve muhatap kalmanın kıvancı içinde kaldığı yerden devam etti Şehrazat. Hasan kendine gelip gözlerini açtığında etrafına üşüşen kalabalığa bir anlam verememiş. Kimi yarı çıplak haline bakıp utanmaza bak diye onu ayıplarken, kimi uykusuzluktan şişen gözlerini kastederek sarhoş herif bu kadar içip de zıbaracak ne var diye aşağılamış. Hasansa alık gözleriyle kalabalığı süzerek ben neredeyim diye mırıldanmış. Kalabalıktan biri araya girip sabahleyin seni burada uyurken bulduk. ''Dün gece nerede yatıyordun?'' diye sormuş, zonklayan başını ellerinin arasına alıp ''Kahire'deydim'' diye cevap vermiş. Bunu duyan kalabalıktan pek çoğu kahkahalar atarak onunla eğlenirken pek azı gariban yahut deli olduğuna hükmedip halini açmış. Bunun üzerine Hasan yemin billah ederek ''Dün Kahire'deydim, ondan önceki günde Basra'da'' diye tutturunca artık herkes onun bir Mecnun deli olduğuna hükmedip düşmüşler peşine. Hasan her ne yere ve yöne gitmişse onlar da gitmişler. Hatta çocuklar onu biz bütün gırgıra alıp bir ağızdan deli deli kulakları küpeli diye tempo tutturmuşlar. Vara vara bir lokantanın önünde durmuş Hasan. Lokanta sahibi vaktiyle azılı bir haydut lideriymiş. Yaptıklarına tövbe etmiş, Şam Sultanı tarafından affedildikten sonra aşçılık yaparak hayatını kazanmaya başlamış. Hasan içeri girmiş. Takipçileri adamdan tırsarak dışarıda kalmışlar. Aç olduğunu ve fakat parası bulunmadığını söyleyip adamdan bir tas çorba rica etmiş Hasan. Adam delikanlının doğru söylediğini anlayıp hemen bir tas çorba getirtmiş. Yerken ona kim olduğunu ve burada ne aradığını sormuş. Delikanlı başından geçen her şeyi en ince ayrıntısına varıncaya kadar anlatınca içini çekerek araya girmiş adam ve ''Sana inanıyorum lakin bunları kimseyi açma'' dedikten sonra teklifte bulunmuş. ''Hiç oğlum yok benim.'' ''Sıkıntıların bitinceye kadar evlattığım olur musun?'' Kabul etmiş Hasan. Hem başka çaresi yokmuş. Adam onu bir güzelce yedirip giyindirdikten sonra kadıya götürüp şahitlerin huzurunda onu evlatlık edilmiş. O günden sonra Hasan, babalığının yanında kalarak dükkan işlerinde ona yardımcı olmaya başlamış. ''Biz Hasan'ı Şam'da babalığının yanında bıraka duralım, bakalım Kahire'de Hüsn ne yapıyormuş?'' Sabahlin delikanlıyı yanında göremeyince, mahmur gözlerini ovarak, herhalde işi çıktı birazdan gelir diye düşünüp beklemeye koyulmuş kız. Aradan epey zaman geçmiş ama beyhude. Birden bir hışımla girmiş içeri babası. Kardeşine verdiği sözü hatırlayıp öldürmek kastıyla kızına hesap sormuş. ''O cüceyle gerdeye girdin mi çabuk söyle.'' Kız neşeyle gülerek karşılık vermiş. ''O cüce bir şakaymış.'' Meğer benim kocam Yusuf yüzlü, servi boylu, güzellikle dengi bulunmaz bir adammış. Vezir, kızının kendisiyle dalga geçtiğini düşünerek daha da öfkelenmiş. Kocan olacak o zibidi hani nerede? Kız buna içerlenmiş. Bu sırada tuvaletten tıkırtılar gelmiş. Vezir, derhal o tarafa koşturup kapıyı açınca bir de ne görsün? Cüce ayaklarından baş aşağı asılı vaziyette boşlukta sallanmasın mı? Kafası iyice karışmış. Cüceye burada bu halde ne yaptığını sormuş, onu cin sanan cüce korkudan gıkını çıkaramamış. Vezir bir daha sormuş, yine ses çıkarmayınca belindeki kılıcı çekip kafasını koparmakla tehdit etmiş. Cüce salya sümük, aman cin ne olur kıyma canıma diye yalvarıp yakarmaya başlayınca, ne cini adam diye parlamış, ben gelin babasıyım. Bunu duyar duymaz bir nebze olsun rahatlamış içi kambur cücenin. ''Neden kızının cinle evli olduğunu benden gizledin, senin yüzünden az kalsın çarpılacaktım.'' Cüce böyle söylene dursun, vezir iplerini keserek indirmiş onu yere. Canını kurtarmanın sevinciyle dışarı fırlayıp soluğu sarayda alan cüce, başından geçenleri tek tek anlatmış sultanı. Bu arada kızının yanına dönmüş vezir, başından geçenleri açıkça anlatmasını istemiş. Her şeyi olduğu gibi anlattıktan sonra kocasının giysilerinin yan odada bulunduğunu söylemiş kız. Vezir odaya girince, sedirde duran sarıkla süslü kaftanı eline almış. Kaftanın iç cebinde duran bir senet çekmiş dikkatini. Senedin altındaki imza ve mühür kısmını okuyunca, gözleri fal taşı gibi açılmış. Ardından sarığın içine gizlenmiş bir kağıt bulmuş. Dikkatli gözlerle didik didik etmiş kağıdı. Bitirdikten hemen sonra elleri titremeye, Gözleri sönmeye başlamış, zira kardeşini el yazısından tanımış. Kağıtta hayatını, ne zaman evlendiğini, çocuğunun hangi gün doğduğunu, şeceresini yazmış kardeşi. Vezir, kızını muştuladığı gibi belgeleri alarak derhal huzuruna varıp, hikayesini baştan sonra anlatmış sultana. Anlatılanları ilginç bulup kayda geçirilmesini emreden sultan, vezirinin kendisiyle alay etmediğini Bilakis doğruları söylediğini anlayınca onu yeniden vezirliğe terfiye ettirmiş. Yeğenini buluncaya kadar süre istemiş Şemseddin. İzni koparıp kızının konağına gitmiş hemen. Yeğeninin dönmediğini görünce kendi kendine yazıklanmış. Ne pahasına olursa olsun onu bulup kızımla evlendireceğim. Ne ki kalem alna yazmayınca kul erişemezmiş muradına. Vezir adamlarını komşu şehirlere yollatıp günlerce, haftalarca, aylarca yiyenini aratmış. Ama nafile. Ah Hiçbir iz çıkmayınca dönmüş geri işlerine. Aradan dokuz ay on gün geçince nur topu gibi bir oğlan doğurmuş Hüsün. Adını acip koymuşlar. Büyümüş çocuk, yedi yaşına gelince mektebe yazdırmışlar. Dedesini babası bilip okulda arkadaşlarına ''Ben vezir olayım diye hava atarmış. Gel zaman git zaman oğlan usanmayıp kendinden başkalarını küçük düşürmeye devam edince, arkadaşları bu kibre daha fazla dayanamayıp onu öğretmenlerine şikayet etmişler. Dedesinin babası olmadığını ilk defa öğretmeninden duyan acip hüngür hüngür ağlayarak evinin yolunu tutmuş. Başından geçenleri annesine anlatınca, o an dünyalar güzeli Hasan takılmış aklına, ve o da başlamış oğlu gibi iki gözü iki çeşme ağlamaya. Onları bu halde gören vezir, ağlamalarının sebebini öğrenince o da katılmış onlara. Kızıyla torununa teskin edici sözler sarf ettikten sonra çıkıp sultanın huzuruna varmış vezir, yeğenini bulmak istediğini söyleyip izin istemiş. Sultan, izinle birlikte bir de mektup verip, bunu yeğenini bulacağın ülkenin padişahına okursun diye sıkıca tembih etmiş. Bir zaman sonra kızıyla torununu, hizmetçileriyle muhafızlarını yanına alıp seyahate çıkmış vezir. Az gitmiş, uz gitmiş, dere düz gitmiş, 2 gece, üç gün düz geçirdikten sonra Şam'a varıp Hasiye Meydanı'nda çadır kurdurmuş. Hizmetçileri gezmek için sağa sola giderken, acip bakıcısıyla şehre inmiş. Sokaklarda dolanırken çocuğun güzelliği hemen dikkati çekmiş. Kem gözlerin nazarından sakınsın diye bakıcısı ona dua etmiş. Gide gide nihayet bir lokantanın önüne gelmişler. Lokantada meğer babalığı bir süre önce vefat eden Hasan'a aitmiş. Çocukla adam göz göze geldiklerinde birbirlerini tanımamışlar tanımamasına ama kalplerinde bir ülfet, yakınlık, sıcaklık peydahı verince. Birbirlerine vermişler. Hasan onları içeri davet etmiş fakat bakıcısı bu oğlan vezir torunudur deyip davete icabet etmemiş. Bunun üzerine Hasan çıkmış dışarı onlara bir şeyler ikram etmiş. İyi biçerlerken sağdan soldan şundan bundan konuşmuşlar. Bakıcısıyla çocuk izin isteyip çadırlarına doğru yürümeye başlamışlar. Dayanamamış Hasan nedenini bilmese de içinde bir sancı hissederek düşmüş peşlerine. Bakıcısı ondan şüphelenerek çocuğu uyarmış. Çocuk eline aldığı taşla adamın kafasını yarmış. Sarığından kopardığı bir parça bezle başını sarıp dükkanına geri dönmüş Hasan. Üç gün sonra vezir, maiyetindekileri alarak çıkmış Şam'dan. Mardin'e, oradan Musul'a, oradan da Basra'ya varmışlar. Şehrin ileri gelenlerine kim olduklarını tanıtınca, hepsi birden ölen vezirlerini hayırlanarak anarak onları sultana götürmüşler. Sultan, hoş geldiniz deyip bir güzel ağırlamış konuklarını, iyi içtikten sonra geçmiş günleri iade etmiş. Kalkmalarına yakın, misafirlerini Nureddin'in eşine havale etmiş. Hiç vakit kaybetmeden kardeşinin evine varmış vezir. Kapıda, evin duvarlarında, altın yaldızla kardeşinin adı yazılıymış. İç çekip yengesinin karşısına çıkmış. Geçmişi anarak uzun uzun ağlayan yengesi, Vezire bahçedeki mezarı göstermiş. Meğer mezarın üstünde Hasan Bedrettin yazılıymış. Bu tuhaf duruma bir anlam veremeyen vezir, başından geçenleri anlatmış yengesine. Oğlunun sağ olduğunu ve hele hele kocasının abisinin kızından Acip isminde bir torunu olduğunu duyunca, sevincinden havalara fırlamış. Az önce hüzünle akan yaşlar, şimdi neşeyle süzülüyormuş göz çukurlarından. Ölen kardeşinin eşini de yanına katarak sultandan izin aldıktan sonra maiyetindekilerle beraber tekrar düzülmüşler yola. Geldikleri yerleri bu kez tersine kat ederek bir hafta sonra varmışlar Şam'a. Şehre yakın bir düzlükte çadır kurmuşlar. Hizmetçilerin bir kısmı alışverişe, bir kısmı gezmeye çıkarken bir kısmı da namaz kılmak için camiye gitmişler. Acip'le bakıcısı yakın zaman önce tanıştıkları aşçıyı hatırlamış birden. Bakıcısı, Adamcağız bize onca izzet ve ikramda bulunduğu halde biz kafasını yardık. Hadi gidip şundan özür dileyelim demiş olana. Acip, haklısın Lala deyince birlikte lokantaya varmışlar. Hasan ansızın onları karşısında görünce gözlerine inanamamış. Çekinceli bir dille onları içeri davet etmiş. Bu kez girmişler. Nar, badem ve şeker karışımı reçelden ikram etmiş onlara. Üstüne gül suyundan şerbet. Tıka basa yemişler. İlkin özür dileyip akabinde teşekkür ettikten sonra dönmüşler çadırlarına. Akşama doğru acıktığını düşünerek torununa reçel ve şerbet ikram etmek istemiş ninesi. Çocuk midesinin tıka basa dolu olduğunu söyleyip, atarı kırılmasın için ninesinin ikram ettiği reçelden bir parça, gül suyu şerbetinden de bir yudum alıp, bunun aynını daha önce çarşıdaki bir lokantada yiyip içtiğini söylemiş. Ninesi, bu sözleri duyar duymaz, Hemen bakıcıyı çağırtmış yanına. Onu bir güzel paylaşmış. Hadise vezirin kulağına varınca durmamış, o da bir güzel haşlamış. Bakıcı kadın hırslanarak isyan etmiş. ''Bu aşçının reçeliyle şerbeti seninkinden daha enfesti.'' Meraklanmış hacı bir nidesi, zira bu reçelle şerbeti ondan daha güzel yapanı yokmuş dünyada. Vezir bakıcıya bir altın verip, ''Git bize biraz reçelle şerbet getir bakalım doğru mu söylüyorsun?'' diye emretmiş. Kadın hemen varmış aşçıya. Onun yüzünden hasarlandığını, reçelle şerbetini çok met ettiğini, bunun üzerine efendilerinin onlardan bir miktar istediğini söyleyip, lütfen beni utandırma diye rica etmiş. Hasan gülümseyerek, endişelenmenize gerek yok. Çünkü ben bunları annemden öğrendim diye onu teskin ederek yollamış. Kadın döner dönmez tadan ilkin vezir olmuş. Lala hakikaten de doğru söylüyor derken parmaklarını yalıyormuş. Ben ömrümde bu kadar nefis reçel ve şerbet görmedim. Yengesi kıskanarak araya girmiş ve misade ederseniz ben de bir parça tatmak istiyorum diye rica etmiş, daha reçeli diline sürer sürmez, bunu yapan elleri tanıyıp hemen oracıkta bayılıvermiş. Ayılana kadar sayıklamış kadıncağız. Oğlum, Hasan Bedrettin'im, burada. Kendine geldiğinde niçin bayıldığını, sayıkladığını anlatmış yengesi. Bunun üzerine vezir, Muhafızlarından yirmisini derhal oraya yollayıp emretmiş. Aşçıyı sıkıca bağlayın, dükkânını başına yakın öyle gelin. Emri duyarda dururlar mı iri kıyım, muhafızlar? Dükkânı darmadan edip sahibini bağlı halde vezirin huzuruna çıkarmışlar. Benim hiçbir suçum günahım yok diye dil dökmüş Hasan. Vezir kendini tanıtmadan kaşlarını çatmış ve... Hayır! Öyle bir günah işledin ki cezası idamdır diye bağırdıktan sonra muhafızlarını çağırmış. Takın şunu sandığa. Sandık da nereden çıktı demeyin hemen. Meğer vezir düşünmüş taşınmış kendince güzel bir plan hazırlamış. Vezir Hasan'ı sandığa kilitleyip kızıyla yengesine de ağızlarını sıkı tutmalarını ve mümkünse Hasan'a görünmemelerini tembih edip dönüş yolculuğuna hazırlanmışlar. Çadırlar toplanıp üç hafta kadar mesafe kat ettikten sonra nihayet Kahire'ye varmışlar. Yükler boşaltılırken sandığın başına gelen veziri gören Hasan, ''Yahu günahım neymiş lütfen söyleyin'' diye yana yakıla ağlarken vezir gayet ciddi görünmeye çalışarak ''Şafak vakti asılacaksın'' deyip onu iyice tehdit etmiş. Gece boyunca günahsız yere, pisi öleceğini düşünmekten gözlerine bir dirhem uyku girmemiş Hasan. Tan vakti, vezirin kurduğu plan gereği, önde cellat, ardında yedi muhafız, onu sandıktan alıp vezirin karşısına çıkarmış. Adamı bitkin ve yorgun halde bulan vezir, bak işte şimdi olmadı diye yakınmış. Ardından, hasta galiba, iyileşmesi için bir hafta veriyorum deyip muhafızlarına işaret etmiş. Götürün şunu gözüm görmesin. Hasan başına geleceklerden endişe ederek sandıkta debelenip durmaya başlamış. Bir zaman sonra iyice yorulmuş. Dün geceyi uykusuz geçirdiği için gözleri mosmormuş. Daha fazla direnememiş, uyumuş. Bu arada vezir yeğeni ve aynı zamanda damadı Hasan Bedrettin ile kızı Sittülüsü'nün birbirlerine kavuştukları geceyi en ince detaylarına varıncaya kadar bir daha canlandırmış. Kızının evindeki eşyaları, gelinliğini, yerdeki şilteleri, duvardaki kandilleri ve hatta Hasan'ın soyunduğu giysileri bile yerli yerine oturttuktan sonra derin bir uykuya dalan yeğeni sandıktan çıkarıp gelin odasındaki yatağına yatırmış. Her bir şeyin taslamam olduğuna kanaat getirip kızını çağırmış ve gülerek ''Bak kızım, o gece nasılsan bu gecede öyle olacaksın.'' diye ona sıkı sıkı tembih etmiş. Meğer, o geceden bu geceye dile kolay tamı tamına 12 sene geçmiş. Kızına bunu hatırlatarak, uyandığı vakit ona şöyle seslen, sevgili kocacığım, epey yorgun olmalısınız ki hemen uyudunuz, böylece rüya gördüğünü sansın deyip ona akıl göstermiş. Babası ne dediyse aynen yapmış kız. Hasan uyanıp da kendine geldiğinde, zonklayan kafasını ellerinin arasına alıp, mahmur gözlerle etrafını süzünce, gördüklerine inanamayıp, Hangi ise bayılacakmış. Kekeleyerek, ''Bu bir düş mü yoksa gerçek mi?'' demiş, ardından dua etmiş. ''Aman Allah'ım! Aklımı yitireceğim! Ne olur mukayyet ol bana!'' Yatağının içinden gizlice eşinin şaşkınlığını seyreden hüsün, kikir diyerek açmış yorganı. Kafasını kaldırmış. Gülmekten neredeyse kırılacakmış. Dişleriyle elinin tersini ısırıp, ancak dindirebilmiş gülücüklerini başındaki yaşmağı hafifçe aralayıp sıcacık yatağını göstererek babasının sözlerini tekrar etmiş. Hüsnü karşısında gören Hasan, bu kez bütün afallayarak baka kalmış eşine. Bu şaşkın hali Hüsnü gülmekten kırıp geçirmiş. Yaşmağını tümüyle çıkarıp hiçbir şey olmamış gibi davranarak onu yatağa davet etmiş. Gözleri aval aval yatağa girmiş olan. Uykuya dalmadan önce gayet rahat ve mesuttunuz diye seslenmiş kız. Oysa şimdi şaşkınlığınız beni gülmekten kırıp geçirdi. Hala kendinde değilmiş Hasan. Sizden ayrılalı kaç sene oldu? Rolüne devam etmiş Hüsün. Ne senese efendim yalnızca birkaç saat. Tereddüt yaşayan düşüncelerine hakim olamadan, kabus görmüş olmalıyım diye mırıldanmış Hasan. Hayrullah, inşallah ne gördünüz diye sormuş kız. 12 yılı bir solukta özetlemiş olan kız, güya şaşırmış gibi, hepsi geçti efendim. Amma da uzun kabusmuş diye söylendikten sonra ona cilve yapmaya başlamış. Gece boyu oynayışıp eğlenmişler. Öyle üzeri vezir gelmiş eve kızını baharına basıp damadını çağırmasını söylemiş. İçeri giren Hasan. Kendisini idamla tehdit eden veziri birdenbire karşısında görünce tir tir titremeye başlamış. Korkma oğlum deyip onu teskin ettikten sonra oturmasını rica etmiş. Kendini tanıtarak kurduğu planı baştan sona anlatınca ayağa kalktığı gibi amcasının boynuna sarılmış Hasan. Sevinç gözyaşları dökerek uzun uzun hasret gidermişler sonra. Daha sonra bir işmarla annesi girmiş içeri. Oğlunun boynuna sarılıp saçlarını koklamış, yanaklarını okşamış, kocasını yad ederek ağlamış. Ana oğul, birbirlerini kavuşturduğu için Allah'a şükretmişler. Ben sultana gidiyorum deyip ana oğulu baş başa bırakmış vezir. Saraya çıkıp başından geçenleri sultanla arz edince, Bunların da yazıya geçirilerek kütüphanesine konmasını emretmiş sultan. Kısası, Şemseddin, kızı Hüsün, damadı Hasan, torunu Acip ve yengesi, bir arada yıllarca mutlu ve huzurlu bir hayat sürmüşler. Cafer, hikayesini bitirdikten sonra Harun Reşit gayet memnun, anlattıkların iddia ettiğin kadar ve hatta çok daha muhteşemmiş diyerek, hizmetçisi Reyhan'ı vezirine bağışlamış. Karısını hata ile öldüren genci de, güzel bir kadınla evlendirmiş. <Gülüyor> hikayesinin bitimiyle günün ağarması bir oldu. Gülümseyerek ayağa kalkarken ortaya konuştu Şehrazat. Daha önceden anlattığım bütün hikayeleri toplayıp bir araya getirseniz bile yarın geceki anlatacağım Alaaddin hikayesinin yanında esamisi okunmaz. Şehriyar, Kalbini ısıtan eşine fırsat vermeden araya girdi. Tamam, gidiyorum. Gece çatınca, vaat ettiği eşsiz hikayesine giriş yaptı Şehrazat.